وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِيَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ اما بعد yani. Fatiha suresi tefsirinde geldik سراطَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عليهم. buyruğuna ve devamına geçen hafta اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ buyruğunu şerh etmiş, <gülüyor> izah etmiştik <gülüyor> Şimdi geldi <gülüyor> Sıratal lazina anamta aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve't buyruğuna. Evet. Buyur. Verdiğin kimselerin, yaptığın yani <gülüyor> sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna, gazaba uğrayanların yani Yahudiler ve benzeri kimseler gibi hakkı bildiği halde terk edenlerin ve sapıtanların Hristiyanlar ve benzerleri gibi bilgisizlikleri ve sapıklıkları dolayısıyla hakkı terk edenlerin yoluna değil. Evet. Bir önceki ayet-i de geçen hafta genişçe işlediğimiz bir önceki ayet-i de Yüce Allah Subhanahu ve Teala bizlere nasıl dua edeceğimizi öğretti ve kişinin her namazında defalarca tekrarladığı bu Fatiha duasında kişi için en elzem, en önemli en gerekli şeye işarette bulundu. O da dedik ki hidayettir. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle bu surede bu duada her namazda okunacak bu surenin dua olan bu kısmında bize hidayet istememizi sırat-ı müstakime sırat-ı müstakimeyi de şerh ettik, izah ettik nedir diye. Sırat-ı müstakime hidayet için Yüce Allah'tan talepte bulunmamızı irşad etti. Bizi bu yönde Kılavuzladı, bu yöne iletti. <gülüyor> Sonra Yüce Allah Azze ve Celle sırat-ı müstakimin de sırat-ı müstakimin de ne olduğunu kimlerin yolu olduğunu şimdi okuduğumuz ayette sıratallezine en amta aleyhim ayetinde bize işaret buyuruyor bize öğretiyor, bize talim ediyor. Sıratallezine o kimselerin yolu ki sanki sırat-ı de nedir diye bir soru sorulmuş da cevabı veriliyor gibi. <Sessizlik> İhdina sıratal mustakim Bizi sırat-ı ilet. Sanki sırat-ı de nedir? Bu kimlerin yoludur? gibi bir soru sorulmuş. Ona cevaben deniliyor ki sırâtallezîne o kimselerin yolu ki sırâtı mustakîm o kimselerin yolu ki Geçen derste de biraz işaret etmiştik. Kardeşlerim insan yapısı itibariyle örnek almak, ittiba etmek, izinden gitmek, uymak, itaat etmek için muşahhas Müşakhas, elle tutulur, gözle görülür. Lider, önder, rehberler ister. İnsanın yapısı bunu gerektiriyor. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de niçin meleklerden Resul gelmediğini açıklama babında buyuruyor ki eğer yeryüzünde gezenler melek olsaydılar onlara şüphesiz ki Meleklerden bir Resul gönderirdik. Yani siz insan olmanız itibariyle ancak bir insana ittiba edebilirsiniz. Ancak bir insandan ilim telakki edebilirsiniz, ilim alabilirsiniz. Ancak bir insana uyabilir, itaat edebilir. Ancak bir insanın rehberliğiyle doğru yolu bulabilirsiniz. Onun için size bir insan Resul gönderildi. Yeryüzünde gezenler insan, onun için insan Resul gönderildi. Siz insan olmanız itibariyle meleklerden ilim ve hidayet telakki edemezsiniz. Onlara ittiba edemezsiniz. Onların rehberliğiyle hakkı bulamazsınız. Onlardan bunu istifade edemezsiniz yani. İnsansınız ve sizin yaratılışınızın gereği müşahhas örnekler gerekiyor önünüzde. Sizin cinsinizden sizin gibi. Yüce Allah subhanehu ve teala sıratı müstakimi Ayet-i işaret ettikten sonra biz sırat-ı müstakimin tefsirini Kur'an-ı Kerim'de geniş geniş diğer ayetlerde buluyoruz. Daha önceki derslerde defaatle söyledik. Kur'an-ı Kerim'in diğer sayfeleri, Kur'an-ı Kerim'in diğer sureleri, diğer ayetleri adeta bir Fatiha tefsiridir. Ve Fatiha'nın اهدنا al المستقيم ayetini tefsir eden Kur'an'ın nice ayetleri hatta sureleri var. Hepsi ihtina sıratal müstakimi. Yani sırat-ı müstakim nedir onu tefsir ediyor. Ama bu tefsirleri bilmekle Kur'an-ı Kerim'den bunları okumakla yetinemeyiz, hidayete eremeyiz. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bundan dolayı bu hikmete binaen kardeşlerim insanlara Kitaplar indirdiği gibi kitapları da kimler aracılığıyla göndermiş, indirmiş, tebliğ ettirmiş, tebyin ettirmiş, beyan ettirmiştir? Resuller aracılığıyla. Sadece kitap indirip, sadece kitap gönderip, insanları sadece kitap ile mesul tutmamış. Ayrıca ne ile mesul tutmuş? Kitabın açıklayıcısı, şerh edicisi, beyan edicisi olarak rasuller göndermiş ve onlara vahyi gayri matluur türünde vahiler indirmiş ve o vahilerde de kitabın tefsirini rasullerin aracılığıyla rasullerin lisanında kavimlere beyan etmiş. Kur'an-ı Kerim'de ve diğer kitaplarda da Rasullere ittibayı, Rasullere itaati, Rasullerin izince gitmeyi, Rasulleri örnek olmaya emretmiş. Biz kendi kitabımı söz, söz konusu edelim. Mesela Kur'an-ı Kerim. Yüce Allah Subhanahu ve Teala sadece Kur'an-ı Kerim'i indirip bu buyruklarla amel ediniz diye buyurmamış. Kur'an-ı Kerim'i beyan edici olarak Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem'i vazifelendirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme görev vermiş. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaati emretmiş. Ona ittibayı emretmiş. Onu örnek almayı emretmiş. Niçin? Bu insanın yaratılışı gereği çünkü. Bütün bunları şu hususu açıklamak için söylüyoruz. İnsan yaratılışı gereği kendisi gibi müşahhas önderlere, örneklere, rehberlere ihtiyaç duyar. Ancak bu şekilde ilim ve hidayet yolunu bulur. Ancak bu şekilde hakkı bulur. Hakka uyar. Onun için rasuller gönderilmiştir. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle sırat-ı müstakime bir önceki derste okuduğumuz ihtina sırat-ı müstakim ayetiyle işaret buyurduktan sonra sırat-ı müstakimi soyut olarak bırakmamış. Bilakis bu yoldan, bu sırat öyle bir yol ki daha önce hiç gidilmemiş, bilinmeyen, uygulaması olmayan bir yol değil. Bu yoldan sizden önce size örnek olacak, size rehber olacak, sizin kendilerini görerek, izlerince gidebileceğiniz kimseler gitmiştir. Bize bunu beyan buyuruyor. Sıratallezine, o kimselerin yolu ki demek. Sırat-ı mustakîm sıratullezîne o kimselerin yolu ki en'amte aleyhim Allah onlara nimetler vermiş. Yani Allahu Teala'nın kendilerine nimet verdiği kimselerin yoluna ihdina sıratal <gülüyor> mustakîm Allah'ın bizi sırat-ı mustakîma ilet sıratullezîne en'amte aleyhim o kimselerin yoluna ilet ki sen onlara nimet lütfetmişsin. Müellifimiz, müfessirimiz Rahmetullahi Aleyh, kendilerine nimet verilenleri peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olarak tefsir etti. Bu tefsirdeki müellif Rahmetullahi Aleyh'in dayanağı Nisa suresindeki ayettir. Yüce Allah Azze ve Celle o ayette kendilerine nimet verilenler, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olarak nitelendiriyor. Kendilerine nimetler verilenleri. Nisa suresinde Yüce Allah subhanahu ve teala böyle nitelendiriyor. Öyleyse kendilerine nimet verilenler kimler? Başta peygamberler, rasul ve nebiler. Sonra sıddıklar, sonra şehitler, sonra salihler. Geçmiş ümmetler içerisinde rasuller geçti. Yüce Allah azze ve celle pek çok rasul ve nebi gönderdi. Geçmiş ümmetler içerisinde o Resullere hakkıyla ittiba eden, iman eden o Resulleri tasdik eden sıddıklar geçti. Geçmiş ümmetlerde salihler geçti. Ve belki şehitler geçti. Bu şekilde geçmiş ümmetlerde bu dört sınıftan az veya çok, kimisinde az olabilir, kimisinde çok olabilir, kimseler geldi geçtiler. Geldi son Resulün zamanı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu ümmetin içinde de Yüce Allah Azza ve Celle kendilerine ittiba edeceğimiz, izince gideceğimiz, bizden önce sırat-ı mustakimi bizzat hayatlarında tatbik etmiş, yaşamış, sırat-ı mustakimi kendi hayatları haline getirmiş. O yoldan gitmiş, o yolu izlemiş ve bize bir iz bırakmış. Bize tıpkı ayak izi bırakır gibi bir iz bırakmış. O izlere bıra bakarak, o izleri izleyerek sırat-ı müstakime ulaşabileceğimiz izler bırakmış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sıddıklar ve salihler ve şehitler geçmiştir. En başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sırat-ı müstakimi tefsir ederken dedik ki sırat-ı müstakim kitap ve sünnet yoludur. İhtina Sırat'al-Mustakim suresinde dedik, şey ayetinde dedik. Dedik ki sırat-ı kitap ve sünnet aracılığıyla hakkı bilmek ve hakka uygun amel etmektir. Hakkı bilmek ve hakka uygun amel etmektir. Şimdi bu ayet-i kerime ile kitap ve sünnetin yanına bir üçüncü rükün, ehl-i sünnet cemaatin yolunu diğer batıl fırkalardan ayırt eden bir üçüncü rükün ilavesi konuluyor. Kitap ve sünnet yolu daha önce uygulaması olmayan bir yol değildir. Hak ile hakkı bilmek ve hak ile amel etmek yolu daha önce uygulanmamış bu asırda bu zamanda kitap ve sünnete bakarak insanların yeniden icat edebilecekleri bir yol değildir. Bu yolda daha önce yürüyenler vardır. Allah onları nimetlere gark etmiştir, nimetler vermiştir. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle sırat-ı müstakimi yani kitap ve sünnet yolunu iyice bize teşrih ediyor. İyice açıklıyor. Hiçbir iş kal kalmasın diye. Gözümüzle görür gibi bilelim. Nedir sırat-ı müstakim? Nedir dost doğru yol? Gözümüzle görür gibi bilelim. Görür gibi. Elimizle tutar gibi bilelim. Yakinen bilelim diye teşrih ediyor. Sıratallezine en'amta aleyhim Peygamberlerin yolu, sıttıkların yolu, şehitlerin yolu, salihlerin yolu. İşte bu ümmetin Resulü ve bu ümmetin sıttıkları, bu ümmetin şehitleri, bu ümmetin salihleri. En başta kimlerdir? Sahabe-i Kiram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte bulunanlar. Sıttıkların imamı? Ebu Bekir radıyallahu anh. Şehitlerin imamları Ömer radıyallahu ve Osman radıyallahu anh. ve Ali radıyallahu anh Hakeza ve diğerleri de yani. Diğer sahabe-i kiram da. Salihler, diğerleri. Musab, Saad bin Abi Waqqas Ebu Ubeyde ibnül Cerrah, Selefi Salihin redvanullahi aleyhi mecmaiyye. Sahabe-i kiram radıyallahu anhü mecmaiyye. Bu ayetin Kendilerine nimet verilenler diye kastettiği kimseler öncelikle, öncelikle kimlerdir? Sahabe-i Kiram radıyallahu anhümecmai'ndir. İttiba edilecek, kendilerine nimet verilmiş olanlar olarak sadece kim kaldı? Sahabe-i Kiram radıyallahu anhümecmai'nin başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Kendilerine nimet verilenler işte bunlardır. Çünkü bu ayetin üzerine indiği kimseler sahabe-i kiram radıyallahu anh'un mecmai indi. Ve Teala azze ve celle diğer ayetlerde onları tezkiye etti. Onları övdü. Onlardan razı olduğunu bildirdi. Onlardan hoşnut olduğunu bildirdi. İşte bu ayetlerin hepsi bu ayeti de tefsir edici niteliktedir. Yüce Allah azze ve celle onların övgüsünü Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da zikretti. Muhammed ve onunla birlikte bulunanlar şeklinde. Allahu Teala azza ve celle onlar hakkında buyurdu. Radiyallahu <gülüyor> anhum ve raduan. Kur'an-ı Kerim'de onları övdüğü gibi Resul'ünün lisanıyla da tezkiye etti. Hatta cennet ile müjdeledi. Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Ebu de cennettedir, Said bin Zeyd cennettedir, Sa'd bin Ebi Vakkas cennettedir. Aşere-i başı? Tek tek tek tek isimlerini sayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları cennetle müjdeledi. Bilad radıyallahu anh için başka müjde verdi. Mus'ab radıyallahu anh için başka müjde verdi. Ukkaşa radıyallahu anh için başka müjde verdi. İşte bunlar Sıttıkların imamlarıydı. Bunlar salihlerin imamlarıydı. Bunlar şehitlerin imamlarıydı. Elbette ümmette hayır kesilmemiş. Yine sıttıklar, yine salihler, yine şehitler hep hep gelmiştir. Hep gelmiştir. Ama sonradan gelenlerle ilkler arasında bir fark var. Nedir o fark? sonradan gelenler hakkında Allah katından bir tezkiye bilmiyoruz. Umumi olarak biliyoruz ümmette hayır bitmeyecek. sıttıklar, salihler, şehitler gelecek. Ama muayyen olarak bilmiyoruz. O acaba gerçek şehit mi? Gerçek şehit değil mi? Gerçek salih mi? Değil mi? Onun için hatta ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Birisi hakkında konuştuğumuz zaman ben Allah'a karşı hiç kimseyi tezkiye edemem. Onun böyle olduğunu ümit ederim diyoruz. Mesela birisi hakkında bir kişi övgüde bulunacağı zaman ona öğretilmiş nebevi terbiye nedir? Peygamberimiz tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretmiş. Ben Allah'a karşı hiç kimseyi tezkiye Edemem yani Allah'a öğretirmiş gibi ey Allah'ım bak bu salih birisidir bu şekilde diyemem şey He, ben tezkiye edemem çünkü işin inceliklerini kalpte olanları gizlide işlenenleri ancak Allah bilir ama biz onun salih olduğunu ümit ediyoruz deriz sadece bizimkisi bir temennidir Demek ki ilkler ile sonradan gelenler arasında böyle bir fark var. Bu ümmetin içinden hiç kesilmeyecek inşallah nimete erdirilenler. Hayır hiç bitmeyecek. Gelecek, sıddıklar gelecek, şehitler gelecek, salihler gelecek, muttakiler gelecek. Fakat ilk gelenler sahabe-i kiram radıyallahu <gülüyor> anh'ın bizzat Allah'ın kelamında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanı ile tezkiye edilmişlerdir. Kimisi muayyen olarak, kimisi de sahabe olması itibariyle umumi nasların kapsamına girerek tezkiye olmuştur. Kimisi muayyen olarak, işte Ebubekir Bekir cennettedir. Bak, isim vererek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tezkiye ediyor. Ömer'i tezkiye ediyor. Osman'ı tezkiye ediyor. Bazısı da her ne kadar onlar hakkında muayyen bir Nas bir delil sabit olmasa da mutlak nasların kapsamına giriyor. Sahabe olmaları itibariyle mutlak nasların kapsamına giriyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe hakkında ne buyurdu? Sahabem hakkında Allah'tan korkun sizden biri Uhud dağı kadar sadaka verse onlardan birinin bir müt sadakasına denk olmaz. Sizden biri Uhud daha kadar verse onlardan birinin bir mits sadakasına denk olmaz. Sahabem hakkında Allah'tan korkun. İşte biz bu ayeti kerimede sıratallazîne en'amta aleyhim ayet-i kerimesinde yüce Allah azze ve celle'den bir talim, bir hidayet, bir yol göstericilik görüyoruz. Oha o talim, o hidayet, o yol göstericilik nedir? En'amta aleyhim olan nimet verilenlerin yolunu izleyin. Nimet verilenlere uyun. O müşakhas, sah o müşakhas şahısları rehber edinin. Kendinize yol gösterici örnekler edinin. Başta Rasul sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Başta Rasul sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Hatta Yüce Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bu ilkleri övdükten sonra ne buyuruyor? Ve onlara ihsan ile tabi olanlar. Sâbikûne'l-evvelûn ilkler minel muhâcirîn vel ansâr vellezîn bi ihsan. Onlara ihsan ile radıyallâhu anhum ve İhsan ile tabi olanlar. Demek ki onlara ittiba selef-i salihinin yoluna ittiba sahabe-i kiram radıyallâhu anhum mecmâinin yoluna ittiba bizzat emredilmiştir. Kimdir selefi salihin? Selefi salihin denildiği zaman kardeşlerim, bu kavram mutlak olarak kullanıldığı zaman sahabe-i kiram radıyallahu anhum mecmu'ine ıtlak edilir. Onlar için kullanılır. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk üç nesil için şahadetine binaen sonra gelen iki nesilden o ilk nesile ihsan ile ittiba edenler de onlara dahil edilir. Selefi salihine dahil edilir. Sonra gelen iki nesilden ihsan ile ilk nesle ittiba edenler. Sahabeye ittiba edenler. Yoksa sonradan gelen iki nesil mutlak manada tezki olmuş değil. Sonradan gelen iki nesilden kimler tezki olmuştur? İhsan ile ilk nesle tabi olanlar. Yani onların izince gidenler. İşte bu ayette de bize bir yol göstericilik var. İhtinas sıratal müstakim. Sıratallezine en'amta aleyhim. Kendilerine nimet verilenlerin yolu. Şimdi bu ayet sayesinde sırat-ı sırat müstakimi artık gözümüzle görür gibi bilmiş olduk. Sırat-ı müstakim Ebu Bekir'dir, Onun yolu. Ömer'dir, Osman'dır, Ali'dir, Musab'dır, Hamza'dır, saattır Ebu Ubeyde'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sonra onlara ihsan ile tabi olan tabi'in imamları, sonra onlara ihsan ile tabi olan tebe tabi'in imamları ve bugüne kalır. onlara ihsan ile tabi olanların hepsi sırat-ı Sıratımız Sırat-ı yolunun yolcusudur. Evet, şimdi sırat-ı müstakimi apaçık bir şekilde net bir şekilde bu şekilde gördük her şey zıttıyla en iyi bilinir dediği gibi şairin Yüce Allah Azze ve Celle sırat-ı müstakimin ne olduğunu daha net, daha açık hiç tartışmaya meydan vermeyecek şekilde ortaya koymak için sırat-ı müstakimin iki zıt ucunu, sırat-ı müstakim ortadaki yoldur vasat ümmetin yoludur İki zıt uçunu da bize haber veriyor. Sırat-ı olmayanları da haber veriyor. Ta ki sırat-ı ne olduğuna dair zihinler iyi cennetleşsin. Ne buyuruyor Rabbimiz Aziz ve celle? غَيْرِ الْصِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Sırat-ı ne değildir? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ aleyhim kendilerine gazap olunmuşların yolu. Bu sıratımız müstakim değildir. Ya Rabbi bizi bundan uzak tut. Ve ve dalalete düşenlerin yolu. Dalalete şaşkınlık demektir. Dalalet sapıklık demektir. Şaşkınlığa, sapıklığa düşenlerin yolu. Bu iki yoldan da bizi uzak tut. Müfessirimiz rahmetullahi aleyh mağdub aleyhim'i nasıl tefsir etti? Dedi ki mağdub aleyhim hakkı sırat-ı müstakimi tefsir ederken ne demişti? Hakkı bilmek ve onu uygun amelde bulunmak. Peki sırat-ı müstakimin iki zıttı. İki zıttı. Birincisi mağdub aleyhim. Mağdub aleyhim kimdir bunlar? Kendilerine gazap olanlar. Müellifimiz dedi ki Hakkı bilip Gereğince amel etmeyenler işte onlar Magzub aleyhimdir Kel Yahud Tıpkı Yahudiler gibi Tıpkı Yahudiler gibi Yahudiler onların bir örneği Sadece yoksa bu ayet Yahudilere has değil Kim Yahudilerin yolunu izlerse Hakkı bilip onunla amel etmeme hususunda o da mağdub aleyhimdir. O da gazabı uğrayanların yolunu tutmuş demektir. Gazabı uğrayanların ilkleri, ilk örneklerinden biri Yahudiler. Ama onlara hasredilmez ayet. Onun için alimlerden pek çoğu bu ayetleri tefsir ederken buna işaret ediyorlar. Diyorlar ki ayetler belirli nuzul sebepleriyle inmiş olabilirler. Ama nuzul sebepleri ayetlerin umumi hükmünü hususi kılmaz. Bu tefsirdeki kaydıdır. Nuzul sebebi ayeti fehmettirir. Ayetin kavramasını, ayetin fıkhını sana öğretir. Ama ayetin umumi hükmü nuzul sebebi yüzünden hususileştirilemez. Nuzul sebebi ayetin umumi hükmünü hususi kılmaz. Bu ayette söz konusu edilenler hadisi şerifte tefsiri geldiği üzere Yahudiler ve Hristiyanlar da olsa sadece Yahudilere ve Hristiyanlara has edilemez. Sadece onlarla ilgilidir denilemez. Mağdub Aleyhim onun için müfessirimiz genel ve kapsamlı bir tefsiri ortaya koydu. Kimdir Mağdub Aleyhim? Hakkı bilip Gereğince amel etmeyenler. Mağzub aleyhim bunlar. Birincisi bundan sakındık. İkincisi وَالَدَّالِّينَ Müfessirimiz rahmetullahi aleyh. Bunu nasıl tefsir etti? Bunlar da hakkı bilmeyen cehalet ve dalalet üzere amel yapanlardır. Hakkı bilmeyen yani ilimsiz amel Mağzub aleyhim gazaba uğrayanlar ilim var, amel yok. Dalalette olanlar dallin, ilimsiz amel eyli. Onun için İmam Sufyan rahmetullahi aleyhden nakledildiği üzere diyor ki her kim ilmiyle amel etmez ise o bu ümmetin Yahudisidir. İlmiyle amel etmez ise o bu ümmetin Yahudisidir. Her kim ilimsiz amel ederse o da bu ümmetin Hristiyanıdır. Yani Hristiyanların yolunu, Hristiyanların sünnetini, Hristiyanların izlediği tarikatı devam ettirmiştir. Her kim ilmiyle de amel etmezse o da Yahudilerin yolunu uymuş demektir. İşte Yüce Allah Azze ve Celle bize sırat-ı zıtlarını haber verdiği, ve bu suretle sırat-ı artık iyice bizim için netleşti. Çünkü her şey zıttıyla en iyi bilinir. Her şey zıttıyla en iyi şekilde bilinir. Mağdub aleyhimi gördün, dalilini gördün, sırat-ı senin için netleşir. Eğer mağdub aleyhimi ve dalilini görmez isen, fark etmez isen senin için sırat-ı netleşmez. Sırat-ı mustakim açığa çıkmaz. Bu ayetlerin toplu tefsirinde ne anladık? Sırat-ı itikatta, amelde, ahlakta ve dinin bütün umurunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramın izlediği yoldur. Bu yolun daha sonra ismi ne olmuştur? Ehli sünnet vel cema'a bu yolun ismi bu olmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başta akidede sonra amelde ahlakta izlediği yol bu yolun adı sunnedir sunne ilim ehlinin pek çoğunun kitaplarında bu ismi görürsünüz sunne onun için bu yolu izleyenlerin adı ehl-ü sunnedir ehl sunne vel cemaat hadis-i şeriflerde bu yolu takip edenlere başka isimler de verilmiştir. Bunun dışında kardeşlerim bu yoldan sapanlar da oldu işte. Bu sırat-ı müstakimden ehl-i sünne vel cemaat yolundan sapanlar da oldu. O Resulullah sellem bunun da haber verdi. Ümmetin fırkaları ayrılacak. Biri müstesna hepsi cehennemdedir. Kimdir dediler ya Resulullah onlar. Buyurdu ki <gülüyor> bir seferinde onlar cemaattir. Yine buyurdu ki onlar bugün ben ve ashabım ashabın zikrine ne lüzum var? Ne lüzum var? Lüzum var ki konulda oraya. Ben ve ashabım bugün hangi yol üzerindeysek o yolu izleyenler o yolda olanlar Kurtulan fırkadır. Ehli sünnet vel cemaat, taifetul memsura, bu fırkadır. Ehli sünnet vel cemaat. İşte bu bu ayetlerde ehli sünnet vel cemaatın kardeşlerim ilkelerinden temel ilkelerinden bir ilkeye işaret var. Böylece şunu kavramış olduk. Ehli sünnet vel cemaatın menheci Kur'an ve sünnet deyip Sonra kitap ve sünneti kendi hevası istikametinde tefsir etmek değildir. Ehli sünnetin menheci ayet ve hadis deyip ben ayet ve hadise uyarım deyip aslında hevaya uymak değildir. Bugün yeryüzündeki büyük şerlerden birinin pek çoğunun sebebi bu. Yeryüzündeki en büyük şerlerin pek çoğunun sebebi bu. Kitap ve sünnet, ayet ve hadis. E adına ayet ve hadis koymuş kendi ayet ve hadisleri kendi hevası istikametinde tefsir ediyor. Adını Kur'an ve sünnet koymuş kendi hevası istikametinden tefsir ediyor. Ehli sünnetin menheci bu değil. Ehli sünnetin menheci kitap Sünnet ve feh Selef. Selefi Salihin, başta sahabe-i kiram radıyallahu anhum ve olmak üzere yolu. Ve bunların da müşahhas imamları var ortada. Müşahhas imamları var. Önderleri var. Rehberleri var. Hayatlarında akideten ve amelen ve ahlaken sırat-ı Adeta mücessem hale, adeta müşahhas, elle tutulur, gözle görülür bir hale çevirmiş olan imamları var. Onun için seleften birisine dediler ki, <gülüyor> "Ehl-i sünnet kimdir? Nedir?" O da dedi ki, "Ebu Bekir ve Ömer'dir." Ebu Bekir ve Ömer. Ne alaka? Biz soruyoruz Ehl-i sünneti tarifi, tanımı ne? Ehli sünnetin tanımında elle tutulur, gözle görülür müşehhas bir örnek önder zikretti. Ebu Bekir ve Ömer. Onlar ölmüşlerdir dediler. Dedi fulan ve falandır Onlar da ölmüşler. O zaman dedi fulandır. O zaman dedi yaşayan birisi onu gösterdi. O falandır dedi. Budur yani. Sırat-ı yani ehli sünnet vel cemaat yolunu yani Fatiha'da işaret buyrulan yolu Takip edenler, hayatlarına geçirenler, önderleri var, örnekleri var bunun. Hayatlarında bunu tatbik edinler. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sonra ona ittiba eden, tasdik eden, yolunca giden sahabe-i kiram, sonra onların yoluna, kıyamete dek ihsan ile ittiba edenlerin yolu. Kim bu üç rükünü alır, bu üç rükün üzerinden Dini öğrenir ve yaşarsa hidayeti bulur, hakkı bulur, sırat-ı müstakimi öğrenir ve yaşar. Sırat-ı müstakime girmiş olur. Ama kim bu üçlükünden herhangi birisini ihmal ederse, o kimse sırat-ı müstakimi bulamaz. Sırat-ı müstakime eremez. Bu üçlükle bizzat Allahu Teala işaret buyurmuştur çünkü ayetlerden. Bizzat Rabbimiz Subhanehu ve Teala emretmiştir. Onun için bugün yeryüzünde büyük bir fesat kaynağı kardeşlerim. Kur'an'ı ve sünneti öne sürerek kendi hevasına davet etme. Mürciyenin yolu bu. Haricilerin yolu bu. Diğer bütün bid'at ve dalalet ekiplerinin yolu bu. Düşünün ki bile kitabı Arapçada basılıyor. Adı şu. Kur'an ve sünnet ışığında kader inancı. Yani Kur'an ve sünnet herkesin ağzında. Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet. Herkesin lisanında, herkesin ağzında. Kur'an ve sünnet. Ama kitap ve sünneti, ayet ve hadisleri kendi hevası istikametinde tefsir edip kendi hevasını bize kitap ve sünnet diye arz ediyor. Kur'an ve sünnet yolu diye arz ediyor. Sırat-ı diye arz ediyor. Bugün de Yüce Allah'a şükürler olsun. İbni Mubarek'in işaret ettiği gibi sorulduğu zaman Ehl-i Sünnet nedir? Ehl-i Sünnet'in yolu nedir? Sünnet'i tarif eder misiniz? Denildiği zaman bizim elimizle böyle işaret edebileceğimiz elhamdülillah alimler, Ehl-i Sünnet imamları var. Elhamdülillah. Yüce Allah'a şükürler olsun. Bu hayır bu mübarek silsile, bu imamlar ve alimler silsilesi Yüce Allah'a şükürler olsun eksilmemiştir. İşte İmam Abdülaziz İbni Baz, işte İmam Muhammed El-Utheymîn ve diğerleri. Küçüklü, büyüklü binlerce, binlerce alimler ve ilim talebeleri. Tevhide davet eden sünnete davet eden, ehli i sünnet cemaat yolunu öğrenen, öğreten, bunlara davet eden binlercesi. Ve bunların zıttı da bugün var. Maglub aleyhim de var, dalilin de var. Cehalet ve dalalet üzere amel edenler. Bunlar cehalet ve dalalet üzere amel edenler. İlmi rehberliği bırakmış olanlar. Ayetleri ve hadisleri arkalarına atanlar. Öbürleri, öbürleri de ilimleriyle amel etmeyenler. allah Teala azze ve celle bunların tümünün yolundan bizi sakındırmıştır. Bugün sırat-ı müstakimin de imamları olduğu gibi, Yüce Allah'a şükürler olsun, bu bidat yollarının, bu dalalet yollarının da imamları var. Bugün de dün olduğu gibi sırat-ı müstakimi bilmek, ve sırat-ı müstakimi öğrenmek, <gülüyor> o zıtlarını öğrenmeye bağlı. Eğer sırat-ı müstakimi, ehl-i sünnet vel cemaat yolunu, zıtlarını bilmezseniz sizin için ehl-i sünnetin yolu hiçbir zaman netlik kazanmayacaktır. Hiçbir zaman. Ehl-i sünnet nedir? Allah göktedir, eller göğüste. Raf-ül <gülüyor> yedeğin, Allahu akbar, Allahu akbar, budur ehl-i sünnet. Hep böyle gelir, böyle gidersiniz. Ehli sünnet yolu ve menheci, ehli sünnet ve'l cemaat akidesi ne zaman zihinlerden netleşir? Bid'at ve dalalet ehlinin bid'at ve dalaletleri açık bir şekilde ortaya konulduğu zaman. Açık, net bir şekilde bid'at ve dalalet ehlinin yolları ortaya konulursa ehli sünnetin de yolu netleşir, açıkça ortaya çıkar. Biz buna binaen zikre diyoruz o isimleri. Buna binaen zikre diyoruz. Ta ki hak ap açık bir şekilde ortaya çıksın, batıl da apa açık bir şekilde ortaya çıksın. Yoksa bu isimleri zikretmekteki herhangi özel bir amacımız yok yani. Herhangi özel bir maksadımız yok. Bizim onlarla dünyevi bir ticaretimiz yok. Adamlar bize kazık dağıtmadı. İçimizde dünyevi bir sebeple kim besliyor da değiliz. Bizim bunlarla ihtilafımız dini bir ihtilaf. Dini. Dinimizden ötürü. Öfkemiz dinimizden ötürü yani, Öfkemiz sünnete bağlılığımızdan ötürü. Bizim sünnete bağlılığımız, kitaba bağlılığımız, kitap ve sünnet sevgimiz, selef yoluna duyduğumuz şiddetli sevgi, tevhide duyduğumuz şiddetli sevginin aksül amelidir. Onlara duyduğumuz buğuz, öfke ve kızgınlık. Aksul abel yani. Yani sünneti seven, onun için bugün bir e, kitap var. Arkadaşlar çoktandır da o kitabı bekliyor. Bugün onun üstüne biraz çalıştım. Şirk ehliyle muvalaat etmenin hükmü. orada gördüm, müellif diyor ki iman ile küfür ve küfür ehliğini sevmek. iman ile küfür ve küfür ehlini sevmek tıpkı ateş ile su gibidir. Aynı anda bir arada bulunmaları imkansızdır. Yani bir kalpte küfür ve küfür ehlini sevme varsa o kalpte iman yoktur. Bir kalpte iman varsa bunun zaruri sonucu küfür ve ehlini sevmemektir. Bu örnek şuna da tatbik edilir. Sünnet ve bid'at ve bid'at ehlinin sevgisi bir kalpte aynı anda bulunamaz. İmkansızdır. Sünnetin sevgisi zaruri olarak şu sonucu doğurur bidatlere ve bidat tehlin'e öfke. Onun için dinin en sağlam kulpu ne? Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. İkisi zaten birbirinden ayrılmaz. Allah için buğzu olmayanın Allah için sevgisi olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Allah için sevgisi olmayanın Allah için buğzu olabilir mi? Olamaz. Bu ikisi birbirinden ayrıldan edilemez. Aynı şekilde kardeşlerim bidat sevgisiyle sünnet sevgisi kalpte birleşemez. Sünnet yoluna ihtiram ve tazim ile bidat ehlinin sevgisi kalpte birleşemez. Bilakis sünnet sevgisi seni zorunlu olarak bidate ve bidat ehline düşmanlığa, öfkeye ve buğza yöneltir. Zorunlu olarak. Bu Bidat ehli için de geçerli. Bidat ehli de kendi yollarına sünnet diye sarıldıkları için bidat ehli kendi yollarına ne diye sarılıyorlar? Sünnet diye sarılıyorlar. Hak diye sarılıyorlar öyle değil mi? Ha bidat ehli de ne yapıyorlar aynı şekilde? Bu sefer bidatçı gördükleri ehli sünnete düşmanlık ediyorlar. Bu insanın normal yaratılışında, psikolojisinde olan bir şey. İki zıt bir arada nasıl olabilir? Asla olamaz. Asla olamaz. Ha biz bunları söylerken davet esnasında takınılması gereken yumuşaklık, davet esnasında göstereceğimiz gereken şefkat ve rahmet bunları ihmal ediyor, terk ediyor. Ya da terk etmeye, ihmal etmeye ya da hikmetli davranmayı terk etmeye, ihmal etmeye çağırmıyoruz. Sadece bir vücubiyeti ızhar ediyoruz bir vacibiyeti yüce Allah azze ve celle ne buyuruyor mesela rahmet rahmet rahmetli olmak merhamet etmek çok önemli <gülüyor> bir emirdir öyle değil mi çok önemli bir emir Allahu Teala emretmiştir ve bunun karşılığında Allah büyük mükafat vaat etmiştir biz yerehline merhamet edersek Allah da bize merhamet eder Allahu Teala azze ve celle Rahmeti salihlerin göğsüne yerleştirir. İnsanlara acımak, merhamet etmek çok güzel bir sıfat. Ama Allahu Teala ölçüyü koymuş. Nedir o ölçü? Şeriatı uygulayacağınız zaman zina edeni recim edeceğiniz yüz sopa vuracağınız <gülüyor> hırsızın elini keseceğiniz zaman ne yapmasın? Acıyacağınız tutmasın. Acıyacağınız tutmasın. Ya ağladı, sızladı, çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım. Yok. Şeriat uygulanacak. Bizim gözlerimiz yaşar. Dört tane çocuğu var. Hepsi sokakta kalacak. Perişan olacak. Bunun elini kesersen bir daha iş yapamaz. Adam tornacı. Nasıl çalışacak bir daha? Dört dinar değerinde bir şey çalmış, eli kesilecek. Nasıl olacak? <gülüyor> Ağlıyor, sızlıyor. Mesela eliyle bütün işi yapıyor. Bugün marangozlar eli sayesinde çalışıyor değil mi? El olmazsa Marangoz iş yapamazsın. El olmazsa torunacı iş yapamaz. Dört tane çocuk sokakta kalacak. Ne yapalım? Affedelim. Yok. allah Teala buyuruyor. Acıyacağınız tutmasın. Allah'ın sözünü tazim edin. Şeriatı tatbik edin. Dengeyi muhafaza edin. Bu dengeyi muhafaza etmezsen ne olursun? Dengesiz olursun. Ne olacaksın? Dengesiz kim dengesiz? Herkesi sevelim. İşte dengesiz. Dengeyi yitirmiş. Ne şeriat dengesi var, ne akıl dengesi var, ne din dengesi var, ne terazi var. Hiçbir şey yok. Kelimenin tam anlamıyla cuk diye oturuyor. Dengesiz. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Kafir sevilir mi? Münafık sevilir mi? Ateit sevilir mi? Yahudi sevilir mi? Hristiyan sevilir mi? Sevilmez. Sevilmez. Öbürü? Herkesi keselim. Bu da başka bir dengesiz. Herkesi keselim. Onu da kes, bunu da kes. Bunların hepsi dengesizlik. Denge nedir? Kitap ve sünnetin, ayet ve hadisin ve selefi salihinin yolunun öfkeyi gerektirdiği yerde öfkelenmek sevmeyi gerektirdiği yerde sevmek, Allah için sevmek, Allah için kızmak ve bunu da basiret ile yani ilim esasına dayanarak, ilim, hikmet, kitap, sünnet esasına zeminine dayandırarak yapmak. Kişinin öfkesi Allah için olabilir ama Yüce Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu yerde ve mekanda razı olduğu zamanda olmayabilir. İşte sırat-ı mustakim denge yolu. Sahabe-i kiramın yolu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Biraz sözü dağıttık burada. Çünkü kardeşlerim, bu ayetler zamanı tefsir içindir. Kur'an-ı Kerim zamanı tefsir etmek için bize verilmiş. Zaman zamanı tefsir etmek ne demek? Bu Kur'an-ı Kerim'i alın. Bu Kur'an-ı Kerim'in ışığında zamana bakmamız demek. Ortama, şartlara bakmamız demek. Bu Kur'an-ı Kerim'i biz okusak ve zamanımızda bunun bize gönderdiği, bize verdiği işaretleri görmez isek bizimkisi teorik bilgilerin tekrarından bir adım öteye geçmez. Bir adım öteye geçmez. Bugün bu ayetlerin gösterdiği yolu, sıratı Bilmemiz lazım, görmemiz lazım. Yüce Allah Azze ve Celle bize bu hususta gözü açıklık nasip etsin. Amin. Hakkı görmeyi ve hakka uymayı nasip etsin. Amin. Dedik ki iki nur lazım hakkı görmek için. İlim nuru ve amel nuru. Mağdub aleyhim amel nurundan mahrum. Nasıl eşyayı görebilmek için iki nur lazım? Eşyayı görebilmek için iki nur lazım değil mi? Bu masayı görebilmek için iki nur. Bir, Florasan'daki nur, iki gözdeki nur. Aynı şekilde hakkı görebilmek iki nura bağlı. Bir ilim nuru, iki amel nuru. Kim ilim nurundan mahrum? dallin olanlar. Hristiyanlar ve onlar gibi olanlar. İlim nurundan mahrum. Kim amel nurundan mahrum? <gülüyor> <gülüyor> Magdub aleyhim olanlar. Onlar da amel nurundan mahrum. Peki kim sıratı müstakim üzere? <gülüyor> bu iki nuru cem edenler. Bu iki nuru cem edenler. İlmi ve ameli kendilerinde cem edendir. Yüce Allah subhanehu ve teala bize itikatta, amelde, muamelatta, fıkıhta ilim nasip Ve bunların tamamında amel nasip Eğer bu iki nuru elde edersek işte o zaman hakkı görür, hakkı uyarız. Onun bir kestirmesi daha var. Selefi Salihin radvanallahi aleyhim eğer sen ilim sahibi değilsen Selefi Salihin radvanallahi aleyhim nereden gitmişse onun peşinden git. Geçen derste de ne demiştik? İttiba neydi? Bisikletin ikinci tekerinin yaptığı işin adı. İkinci teker nereye gidiyor? Aynen. Birinci teker nereden gidiyorsa ikinci tekerde Orada. işte o ikinci tekerin yaptığı işe ne deniliyor? İttiba. İttiba. İttiba. Biz de ne yapacağız? İlmimizin yetmediği yerde selefi salihin Radıyallahu aleyhim ecma'ine uyacağız. Selefi salihin'in yolundan gideceğiz. Yüce Allah'a şükürler olsun ki bu sırat-ı müstakim muhafaza olmuştur bugüne değin, Korunmuştur. Alimler bu yolda büyük mücadeleler etmiş, büyük cihatlar vermişler. Çok büyük cihatlar ortaya koymuşlar. Hem akidede, hem amelde, hem de diğer cihetlerde sırat-ı müstakimi hep neşretmişler, yaymışlar. Sırat-ı müstakimi zamanın insanlarına şerh etmişler, izah etmiştir. Yüce Allah'a şükürler olsun, bugün de biz bu nimetten mahrum değiliz. Elhamdülillah bugün de sırat-ı müstakimin yolcuları mevcut. Bugün de sırat-ı müstakimin şerh edicileri, imamları, sırat-ı müstakimi neşredenler, yayanlar mevcut elhamdülillah. Bize düşen ne? İttiba. İttiba. Aklımızın kesmediği, ilmimizin henüz kavrayamadığı noktada ittiba etmek. İttiba etmek, tabi olmak. Heveslere uymak. Duygulara kapılmak, heyecana kendisini kaptırmak bu da cahillerin yolu. Bu yollara uymayın kardeşlerim. Bunlara kendilerinizi kaptırmayın. Her gün ilmimizi artırmaya çalışalım. İlim nurdur. Ve ilmi ilimle birlikte amelimizi de ziyadeleştirmeye çalışalım. İlim, amel ilme eşlik etmez ise kardeşlerim Kalpte nifak hastalığı gün geçtikçe büyür. Kalpte nifak hastalığı gün geçtikçe büyür. Hastalık kalbin hastalıkları kaç çeşit? İki çeşit. Allahu Teala buyuruyor: Maradun fi qulubiim. Onların kalplerinde hastalık vardır. Kalp hastalıkları iki çeşittir. Birincisi şek ve şüphe hastalıkları. İkincisi Şehvet hastalığı. şek ve şüphe. Şehvet bütün arzuların ismi. Sadece kadına karşı duyulan arzu değil. Mala, mevkiye, makama, riyasata karşı duyulan arzuların tamamının adına şehvet denilir. Şehvet. Burada şehvetten kastımız hususen kadınlara duyulan istek ve arzu değil. Birinci kalp hastalığı şek ve şüphe hastalığı. İkinci kalp hastalığı Şehavat hastalığı. İnsanlardan da şek ve şüphe hastalığına tutulanlar kimlerdir? Bidat ehli. Bidat ehli şek ve şüphe hastalığına tutulmuştur. Peki şehavata tutulanlar kimlerdir? Fasıklar, günahkarlar. Bugün tevhid ehli, sünnet ehlinin orta yolunda iki zıt var. Birincisi fasıklık edenler, günahkarlar, içki içenler, kumar oynayanlar, riyasat peşinde koşanlar, mal mülk peşinde koşanlar, faiz yiyenler. Bunların hastalığı ne? Bunların kalplerindeki hastalığın adı şehavat hastalığı. Heh. Peki bir de bidatçılar var. İşte Türkiye'dekiler, Nurcular, Süleymancılar, tarikatçılar. Bu bidatçıların kalp hastalığının adı ne? Şek ve şüphe hastalığı. Sünnette şek ve şüphe Ayetlerde şek ve şüphe, selef-i salihinin yolunda şek ve şüphe. Allahu Teala Azze ve Celle'den bu iki hastalıktan da afiyet dilemek lazım. Afiyet bulmak için de ne yapmak lazım? İlim ve amel yolu. İlim ve amel yolu. Yüce Allah Azze ve Celle bizi bunda muvaffak etsin. Böylece Fatiha Suresinin sonuna <gülüyor> gelmiş olduk. Ayetlerin tefsiri. Böylelikle bitmiş oldu. Şimdi müellifimizin burada genel bir değerlendirmesi var. Fatiha Suresi ile ilgili. Şimdi onu okuyalım inşallah. Onunla ilgili söyleyeceklerimizi söyleyelim. Üç türü ile tevhidi içermektedir. Ruhiyetin tevhidi, alemlerin Rabbi buyruğundan. Uluhiyetin tevhidi ki o ibadetler ile Allah'ı birlemektir. Allah lafzı celaliyle yalnız sana ederiz ibadet buyruğundan. İsim ve sıfatları ile Allah'ın tevhidi ki o da Allah'ın kendi zatı için ve Resulünün de onun için tespit etmiş olduğu bütün kemal sıfatlarını tatil yani iptal etme, temsib yani denk tutma ve teşbih yani benzetme söz konusu olmaksızın kabul etmektir. Buna da önceden geçtiği gibi hamd lafzı delalet etmektedir. Evet diyor ki müellif rahmetullahi aleyh bu sure öyle azayım öyle büyük, öyle azametli bir sure ki bu sure başka surelerde bulunmayan pek çok hususiyeti içerir. Mesela diyor, bu surede tevhidin üç türüne işaret edilmiştir. Tevhid kaça taksim edilir? Üçe. Tevhid üçe taksim edilir. Bir, rububiyet tevhidi 2 uluhiyet tevhidi üç, İsim ve sıfat tevhidi. Kim bu üç türüyle gerçekleştirirse tevhidi gerçekleştirmiş olur. Kim bu üç türden herhangi birisinde noksanlık yaparsa onun tevhidi eksik, noksan ve kusurlu olur. Tevhid bu üç türe ayrılıyor. Üç çeşide ayrılıyor. Bu surede de tevhidin üç türüne, üç rüknüne birden işaret var. Başta, <gülüyor> Rububiyet tevhidi. Rububiyet tevhidine Fatiha suresinin neresinde işaret var? Müellifimiz ne dedi? Rabbil alemin. Rabbul alemin. Allahu Teala'nın bu buyruğunda rububiyet tevhidine işaret var. Allahu Teala'nın rububiyetine, rububiyette Yüce Allah'ın tevhid edilmesi gerektiğine rububiyete, imana işaret var, delalet var. Peki, uluhiyet tevhidine Fatiha'nın neresinde işaret var? اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Bir de müellif ne dedi? Allah. Allah lafzayı celalinde. Biz Allah isminin ne anlama geldiğini burada şerh etmiştik. Bu <gülüyor> şerh ışığında Allah isminin anlamı ışığında düşünürseniz o zaman Allah isminin uluhiyet tevhidine nasıl delalet ettiğini kavrarsınız. Evet. Üçüncü tevhid çeşidi isim ve sıfat tevhidi. İsim ve sıfat tevhidine delalet nerede? Fatiha suresinde. <gülüyor> Hamd kelimesinde. Nasıl bir delalet? Allahu Teala zatı itibariyle övülmeye layıktır. Neden? Çünkü onun zatı bütün kemal sıfatlara sahiptir. Her türlü eksik sıfatlardan uzaktır. Hamd buyruğunda ona bir delalet. <gülüyor> Dolayısıyla bu surede müellifin dediği gibi tevhidin üç türüne birden işaret var. Sonra müellif ara cümlesi olarak, burada bize uluhiyet tefsirinin anlamını söyledi. Uluhiyet, <gülüyor> uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidinin anlamı nedir? İbadetlerle Allah'ı birlemek. Müellifimiz ne dedi? İbadetler ile Allah'ı birlemektir. Uluhiyet tevhidinin kısa tanımlaması bu kardeşlerim. Ulûhiyet tevhidi bu. Tevhidü ayrılıyor Rububiyet, Ulûhiyet. Peki isim ve sıfat tevhidini nasıl tarif etti müellifimiz? Ya da siz isim ve sıfat tevhidini nasıl tarif edersiniz? Ne demek bu isim ve sıfat tevhidi? Buyur. Eybaba. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendini nasıl vasfetmişse biz onun vasfettiğini öyle iman ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Allah-u nasıl vasfetmişse onun isimlerini ve sıfatlarını, onun vasfettiği gibi iman eder. Onu ne tatif, ne teşbih, ee, ne temsil, ne de tekihif etmeyiz. etmeyiz. Evet. İşte bu isim ve sıfat tevhididir. İşte bu isim ve sıfat tevhididir. Allahu Teala Azze ve Celle kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde. Yüce Allah'ı hangi isimlerle ve hangi sıfatlarla vasfetmiş ve isimlendirmişse bunlara olduğu gibi iman etmek tatil, teşbih, temsil, tekiyif, tahrif bunlardan uzak durmak. Nereden uzak duracağız? Tatilden, tahriften, tekiyiften, temsilden, teşbihten. Ya da temsille teşbih hemen hemen bir manada. Tatilden, temsilden, tekyiften ve tahriften uzak duracağız. İşte bu dört şeyden uzak durarak Allah'ın isimlerini Kur'an'da ve sünnette geçtiği gibi, Allah'ın sıfatlarını Kur'an'da ve sünnette geçtiği gibi kabul etmek, iman etmek. Peki bu dört şey ne? İsim ve sıfatlar üstüne uzak durulması gereken dört şey. Yoksa isim ve sıfat tevhidi gerçekleşmez. Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına iman ediyor musun? Ediyorsun. Şimdi eğer bilmiyorsanız, eğer bunu bilmiyorsanız, o zaman sizin tevhidiniz eksik demektir. Sizin tevhidiniz eksik demektir. Allah'ın isimlerini, yani tevhidin bir cüzü isim ve sıfat tevhidi. Bunu babanızın adından daha iyi bilmeniz lazım. Babanızın adından daha iyi bilmeniz lazım. İsim ve sıfat tevhidi ne zaman gerçekleşir? Sadece kabul etmekle değil. Bu dört şeyden uzak durursan kabulün bir anlamı var. Bu dört şey ne? Tatil. Kim söyleyecek? Tatil. Allah azze ve celle'nin Çok açık net tarif bu. Tatil inkar etmek demektir. Tatil iki türlüdür. Bir, lafzen tatil, lafzını reddetmek, inkar etmek. İki, manasını tatil, yani içini boşaltmak. Lafız var, çoğunlukla tatil nasıl cereyan etmiştir? Khususen ayetlerde geçiyorsa, hiç kimse ayetleri inkara, ayetlerde geçen lafızları inkara yeltenemediği için ne yapmış? İçini boşaltmış. Zaten tatil kelimesinin orijinal lügattaki anlamı bir şeyin içini boşaltmak demek. Bir şeyin içini boşaltmak. Onun için tatil çoğunlukla lafızda değil, nerede olmuştur? Manada olmuştur. Lafızları kabul ederler. İsimleri, sıfatları, Kur'an'da geçen ayetleri, hadisleri. Şimdi mutezile, maturidiler, eşariler bunlar lafızları kabul ederler. Ama neyi tatil ederler? Manayı, manayı inkar ederler. O lafızın delalet ettiği mana var. Teala'nın eli, yüce Allah azze ve celalinin yüzü. Yüce Allah'ın bir yüzü var mı? Var. Haktır, gerçektir. Ha, bir kişi ne zaman tatilci olur? Yüzü rıza zat olarak tevil ettiği zaman. Bu, bu tatildir. Veya yüzünden kasırın Nasıl? Yoktur derse. Hocam tahrif olmuyor mu Nasıl? Her tahrif bir tatildir. Her tahrif bir tatildir. Şimdi mesela Allahu Teala'nın yüz sıfatını sen başka bir manaya hamle dersen, dersen ki yüzden Murat rızadır, yüzden Murat rızadır dersen. Allahu Teala yüzden münezzeddir dersen. Hiç Allah'ın yüzü mü olur? Burada yüzden Murat rızadır dersen. Yapmış olursun, tahrif yapmış olursun. Ve her muharrif muattıldır. Kaydı bu. Her tahrifçi mutlaka nedir? Tatilcidir. Çünkü tatil etmeden tahrif edemez. içini boşalttı. Her muharrif onun için muattıldır. Evet tatil bu. İkinci tahriften kaçınacağız. Bu ne demek? Tahrif gelmesinin lugavi anlamı kardeşlerim değiştirmek demek. Değiştirmek. Bozmak, değiştirmek. Lugavi anlamı bu. Tahrif hem lafızda olur hem manada olur. Lafızda olur, manada olur. Lafızda nasıl tahrif eder? Lafzı değiştirerek tahrif eder. Mesela kim tahrif etti lafızda? Mutezi. Yahudiler. Ha? Nasıl tahrif etti? Allahu Teala Azze ve Celle onlara buyurdu ki Kelimelerini Hıtta deyin. Onlar ne dediler? Hı. Hınta dediler. Ha? Ne yaptılar? Lafzı tahrif ettiler. Lafzı. Peki Mutezile de onlara uydu. Allahu Teala Azze ve Celle Şüphesiz ki Allah Musa ile konuşmuştur. Ayetini lafzen tahrif ettiler. Ne yaptılar? Musa Allah ile konuşmuştur yaptılar. Yani okumasını değiştirdiler. Yine <gülüyor> bunun gibi lafzi tahrif örnekleri var. Lafızda tahrif elhamdülillah bu ummetin arasında sıkla rastlanan bir şey değil. Yahudilerde Hristiyanların inciri lafzen tahrif ettikleri gibi. Yahudilerin Tevratı lafzan tahrif ettikleri gibi, yüce Allah'a şükürler olsun bu ümmetin arasında lafzan tahrif çokça yaşanmış bir şey değil. Yaşanmış olsa bile yüce Allah onların muvaffak etmemiştir yüce Allah Azze ve celle onları sonuca ulaştırmamıştır. Ha ikincisi manayı tahrif, manayı tahrif. Yani manayı zahir anlamının dışında Başka bir anlamla tefsir etmek, yorumlamak. İşte bu da manada tahriftir. Manada da tahriften kaçınacağız. Allah'ın eli. Ayette okuduk. Allah'ın eli. Allah'ın eli ne demek? Ne demek Allah'ın eli? allah Teala'nın eli. Mustafa amca Allah'ın eli derken böyle elini de açtı. Caiz olur mu bu? Olur hocam. Olur mu? Olur Olur mu? Olmaz mı? Olmaz. Olur. Caiz olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gözü derken gözünü işaret etmiştir. Allah'ın gözü derken gözünü işaret etmiştir. Böyle bir şeyde eğer teşbih kastı yok ise bunda herhangi bir mahzur yoktur. Böyle bir şeyde teşbih kastı yok ise. Yani Mustafa amca şöyle demiyorsa. Allah'ın eli işte böyledir. Demiyorsa bu mahzur yok. Allahu Teala'nın eli bunun ehl sünnet vel cemaat için önemli bir kaide söylemiştik bunu. <gülüyor> bunu iyice belleyin kardeşlerim. ehli sünnet vel cemaat, Allah'ın isimleri ve sıfatlarında nedir sorusunu kabul Eder. mi? Eder. Eder. Eder. Eder. Eder. Eder mi? Nedir? nedir? Eder. Yani Allah'ın sıfatları hakkında nedir diye sorulur mu? Evet. Sorulur. Sorulur. sorulur mu? Sorulur. sorulur. Ehl-i sünnet vel cemaat, Allah'ın isimleri, sıfatları hakkında... Nedir sorusunu kabul eder. Peki hangi soruyu kabul etmez? Nasıl? Nasıl. Nasıl? Bu soruyu kabul. Şimdi istiva nedir? İmam Malik ne dedi? İstiva malumun. Arap dilinde istiva ne anlama geliyorsa odur. Bir şeyin üstüne çıkmak, bir şeyin üzerine yükselmek istiva budur. Allah Allahu Teala'nın işitme sıfatı nedir diye soruldu. Cevap işitilen şeyleri idrak etmektir. Nedir sorusu. Allahu Teala'nın eli nedir? Allahu Teala'nın hakiki iki eli vardır. Başka ellere benzemeyen. Heh, nedir sorusunun cevabı. Nasıl? Bu sorunun cevabı yok. Onun için Malike istiva nedir diye sorulmadı. Ne soruldu? Keyfesteva nasıl, nasıl istiva etti? Bize ne bildirilmemiş? Nasıllığı bildirilmemiş. Peki kim nedir sorusunu kabul etmiyor? Sıfatlar hakkında? Tevviz ehl. Onlar nedir sorusunu da kabul etmiyor. Biz ne bilelim nedir? Allah'ın eli olduğu gibi iman edin diyorlar. Allah'ın <gülüyor> Bu tefviz, bu ehli i sünnet mezhebi değil. Ehli i sünnet mezhebi değil. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi isimlerin, sıfatların anlamlarına iman eder. O anlamların bilindiğine iman eder. Bu anlamlar bilinir. Neyi bilinmez? Keyfiyet bilinmez. Keyfiyet. Yani nasıllık. Nasıl? Bilinmez. Adet bilinmez. Nasıl? Bilinir elbette. Bilinir. Allahu u Teala'nın iki eli vardır. Yüce Allah'ın iki gözü vardır. Yüce Allah'ın iki ayağı vardır. Bu şekilde tasrih edilmişler bilinir. Yani Allahu Teala'nın bildirdikleri bilinir. Allahu Teala'nın iki eli olduğunu biliyoruz. Bunun altına inemezsin. Üstüne çıkamazsın. O sıfatı Yüce Allah hakkında ispat ederken. Yüce Allah'ın gözü olduğunu biliyoruz. Bunun iki göz olduğunu biliyoruz. Ne buyurdu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal, Deccal tek gözü kördür. İki gözlü, tek gözü kör. Rabbiniz ise ağver değildir. Ağver ne demek? Gözlerinin biri kör olan demektir. Ağver bu. Ağver gözlerinin biri kör olan. Peki Rabbiniz aver değil. O halde Ehl-i Sünnet alimleri bu hadis-i delil çıkar ne diyorlar? O halde Rabbimizin iki gözü vardır. O halde Rabbimizin iki gözü var. Bunun gibi. <gülüyor> Ama ayette, hadiste o sıfatın keyfiyetine dair bir şey bildirilmemişse, adedine dair bir şey bildirilmemişse bu bilinemez. Biz Allah'ın ayet isimleri hususunda, hususen isimleri hususunda ve sıfatları hususunda da Neye inanırız? Tevkifiye inanır. Buna iman ederiz. Bu ne demek? Allahu Teala'nın isimleri sadece Kitap ve Sünnet'in belirlediği çerçevededir. İsimlerde asli kaide bu, asli kaide. Sıfatlarda da asli kaide budur, ama sıfatlar babı isimler babından biraz daha geniştir. Sıfatlar babı isimler babından biraz daha geniştir. Bu noktada. Evet, tatilden uzak durduk, tahriften uzak durduk. Başka neden uzak duracağız? Tekyif ve teşbih. Tekyif? Keyfiyet tayininde bulunma. Keyfiyet tayin etme. Nasıl oluyor, nasıl oluyor? Ha, nasıllığını belirleme. Allahu Teala'nın sıfatları. Şimdi ayette okuduk. Allah'ın eli keyfiyet tayin etti. Tekyif ettin. Allahu Teala'nın eli için bir keyfiyet. Belirledin. Ne oldu? Saptın. Hak'tan ayrıldın. Neden? Çünkü buna dair bir ilim yok. Bu ilim sadece Allah'ın bildirmesiyle bilinebilir. Allah'ın elinin keyfiyetine dair herhangi bir bilgimiz yok. O halde keyfiyet tayin edemez. Keyfiyet. Bir kişi teşbih ne demek? Benzetme. Benzetme. Benzetme. Şimdi biz temsili ayrıca zikretmediğimiz için Temsil, teşbih. ikisini bir anlamda kullanıyoruz. Ama temsil lafzını kullanmak, teşbih lafzını kullanmaktan daha evladır. Temsil. Ayetlerde, hadislerde temsil lafzı geçtiği için temsil lafzını kullanmak, teşbih lafzını kullanmaktan daha evladır. Bu da benzetme demek. Yani Yüce Allah'ı isimlerinde ve sıfatlarında yaratılmışlara benzetme. Her teşbih yapan her temsil yapan kişi ne yapmış olur? Teklif yani yapmış şey olur. Keyfiyet. Öyle değil mi? Keyfiyet tayin etmiş olur. Yüce Allah'ın eli insan eli gibidir diye ne yapmış olur? Ayrıca tekif de yapmış olur. Anlıyor musunuz? Evet. Keyfiyet de tayin etmiş oldu Allahu Teala'nın eli için. Keyfiyet belirlemiş oldu. Ama kişi tekyif edip teşbih yapmayabilir. Bu nasıl olur? Allah'a yani şöyle de... Ha Allahu Teala'nın eli için bir keyfiyet belirler zihninde. Hayal dünyasında. Ama Allah'ın yüzü için bir keyfiyet belirler. Kendi hayal dünyasında. Ama herhangi bir yaratılmışa benzetmeksizin hiçbir yaratılmışın yüzüne sizin zihninde Allahu Teala'nın yüzü için bir keyfiyet belirler. Bu adam tekyifçi ama teşbihçi değil. Ama her teşbihçi tekyifçidir. Her teşbihçi, çünkü teşbih kullara yaratılmışa benzetti, tekyif de etmiş oldu. Biz bunların hepsinden uzak durarak tatilden, teşbihden, tekyifden ve neydi? Temsilden uzak durarak ne yaparız? Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen bütün isimlerine ve bütün sıfatlarına İman ederiz. İşte isim ve sıfat tevhidi budur. İsim ve sıfat tevhidi bu. Burada bir noktayı daha işaret etmek istiyorum. Şimdi isim ve sıfat tevhidi. Biz anladık. Rububiyette tevhid, Rablık'ta Allah'ı birlemek. Uluhiyette tevhid, ibadetlerle Allah'ı birlemek. İsim ve sıfatlarda nasıl tevhid edeceksin? Yani bir örnek üzerinden soralım. Yüce Allah Azze ve Celle'nin eli. Bundaki tevhid nedir? Bu sıfatta nasıl tevhid edersin? Sadece onun eli var, başka eller yok. Böyle mi? Değil. Nasıl? Yüce Allah Azze ve Celle'nin el sıfatını kabul ederiz. O'nun nasıl, kendi zatına yakışır bir şekilde bir e, ispat ederiz. Evet, yaratılmışların ellerine benzemekten O'nu tenzih, tenzih, tenzih ederiz. Tevhid ne demek zaten? Evet. Ayırmak demek, ayırmak. ayırmak. Heh. Böylece ne yapmış oldun? Bütün yaratılmışlardan, bütün varlıklardan O'nu ayırt ettiğin için o sıfatta Yüce Allah'a ne yapmış oldun? birlemiş oldum tevhid etmiş oldum. Öyleyse tekyifçiler tevhidi gerçekleştirememiş olurlar sıfatlar meselesinde. Teşbihçiler tek tevhidi gerçekleştirememiş olurlar sıfatlar meselesinde. Aynı şekilde tatilciler de inkar ettikleri için kitap ve sünnette Allah hakkında sabit olanı inkar ettikleri için onlar da tevhidi gerçekleştirmemiş olurlar sıfatlar meselesinde. Bunların hepsi küfrün şubesidir zaten. Allah muhafaza. Allah'ın sabit olan, kitap ve sünnette sabit olan isimlerini ve sıfatlarını inkar etmek küfürdür. Küfürdür. Allah muhafaza etsin. Lafzen inkar, manen inkar, hepsi küfürdür. Allahu Teala muhafaza etsin. İşte ehli sünnetin af açık sırat-ı mustakimi budur. Ve sırat-ı mustakim denilince evvela akidedir. Bir insan akidede sırat-ı mustakimden sapmışsa, bir insan akidede sırat-ı mustakimden ayrılmışsa artık geriye ne kaldı ki? Ne kaldı ki geriye? İnançta, hatta akidenin temeli olan marifetullah'ta Allah'ı tanımadı. Hak'tan sapmış, sırat-ı mustakimden ayrılmışsa artık geriye ne kaldı? Ne kaldı? Melek dört büyük meleki bildi. Ne varası var? Sen marifetullah da sapmışsın. Dinin en büyük esasında sapmışsın. Onun için sırat-ı müstakimin en büyük, öncelikli birinci gerekliliği bu. Birinci gerekliliği. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse akidede sapanların hiçbirisi Sırat-ı üzere değildir. Sırat-ı üzere değildir. Vay be! Demek onlar sırat-ı üzere değil. Şimdi lafı tersinden anlamayın. Cehennem ehli. Değil. Sırat-ı üzere değil. Sırat-ı üzere değil. Ya bu çok ağır oldu. Ağır da olsa bu böyle. Akide de sapan, sırat-ı üzere değil. <gülüyor> evet sıratı geçiyim üzerindedir. Yani akidede sapan cehennem yolu üzerindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi tek bir fırka kurtulacak, gerisi cehenneme. Ama cehennemde ebedi kalıp ebedi kalmama meselesi farklı bir konu. Ama sen ehli sünnet dışındaki bütün fırkaları ehli sünnet dışındaki bütün fırkaları cehenneme gidiciler olarak vasfedebilir misin? Evet. Elbette vasfedersin. Çünkü Nefis sallallahu aleyhi ve sellem böyle vasıf etmiştir. sünnet ve el-cemaat dışında bütün fırkalar cehennemin tariki üzerinde. Fakat cehenneme girmeden de kurtulabilir. Bu başka bir bab. O da ehl sünnetin vaad ve vaid naslarına yaklaşımı. Bu çok önemli bir esas akidedir. Vaad ve vaid nasları var. Biz Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nemmam. Söz götürüp yeteren cennete giremez. Bu bir tehdit nasıl? Ehli sünnet bunu nasıl alır? Nasıl değerlendirir? Bunu ne zaman anlarsın? Hariciler, Mutezile ve Mürciye bu hadisi nasıl aldı? Nasıl değerlendirdi? Bunu anladığın zaman ehli sünnetin de nasıl alıp nasıl değerlendirdiğini anlarsın. Anlatabildim mi? Sonuç itibariyle bidatçılar cehennemin yoluna girmişler. Koşuşuyorlar. Fakat Allahu Teala azze ve celle rahmeti sebebiyle, şefaatçilerin şefaati sebebiyle yahut kabirde gördükleri azap, mahşer meydanında gördükleri azap sebebiyle yahut hüccetin onlara ikame olmaması sebebiyle yahut şu sebeple bu sebeple cehenneme hiç de girmeyebilirler. Allah bilir. Girip sonra çıkabilirler. Allah bilir. Bidatleri küfre götürücü bidat ise ebedi de kalabilirler. Allah bilir. Ama işledikleri fiil kendilerini cehenneme götürücü fiildir bidatın küçüğüyle büyüğüyle nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna muhalefet, akidede muhalefet, cehenneme götürücü bir fiildir Allah muhafaza. Söz götürüp getirmek, cehenneme götüren bir fiil. Ama her söz götürüp getiren için kat'i bir ifade ile cehennemliktir diye hükmedilebilir mi? Edilemez. Neden? Her ne kadar o fiil cehennemi hak ettirici olsa da Dikkat ediyor musunuz? Her ne kadar o fiil cehennemi hak ettirici olsa da cehennemi o kişinin hak etmesinin önünde bazı engeller olabilir. Şeyhülislam İbn-i bu engelleri 12'ye kadar sıraladı. Adam öldürme. Allahu Teala buyuruyor cehennemliktir. Allah ona gazap etmiştir vesaire. Peki cehenneme girmeyebilir mi adam öldüren? Girmeyebilir. Niye? Niye? Cehennemi her ne kadar hak ettiren bir fiil işlemiş olsa da o kişi cehennem ile kendisi arasına bazı engeller girdiği için cehenneme girmeyebilir. Evet onun için efendim, tövbe, istiğfar, şefaatçilerin şefaati, kabirdeki azap, dünyadaki hastalıklar, belalar, musibetler. Adam mesela bir günah işledi ama kanser oldu, acılar çekti. O acılar çektikçe Resulullah s.a.v. buyuruyor ki, iğne batsa ne olur? Günahı. günahı dökülür. E kanserlinin kim bilir ne kadar günahı dökülüyor? Oha, Kanserli bir sabretse subhanallah, felçli bir sabretse, ihtisap etse sabretse ne büyük nimet. Döküldü gitti hepsi. Kör, sabretti cennete girecek bak. Hah. Yani tartılır, Allahu Teala azze ve celle onu mağfiret edebilir. Evet, biz nereden nereye geldik? Ne Başka diyorduk? İsim ve sıfatların durumundan bahsediyorduk. Hmm. Buraya da herhalde isim ve sıfatlarda geldik. Ha! İsim ve sıfatlar tevhidinde Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'ın yolu bu. <gülüyor> Uluhiyet tevhid, rububiyet tevhid, isim ve sıfat tevhididir. Ve bu ümmet arasında kardeşlerim ilk defa dalalet uluhiyette ve rububiyette yaşanmadı, gerçekleşmedi. Büyük dalalet, büyük sapma, ümmet arasındaki büyük sapıklık önce Allah'ın isimleri ve sıfatları meselesinde gerçekleşti. Cehmiye mezhebi, mutezile mezhebi çıktı. Bunlar zamanında zaten o zamanlar dördüncü asıra kadar, dördüncü asıra kadar türbeler yoktu. Dördüncü asırda türbeler vardı ama türbelere tapınmak böyle yaygın bir şey değildi. Allah-u Teala'ya koşmak, gidip ölülere yalvarmak, Resulullah'a gidip ya Resulullah bana çocuk ver. Ya Resulullah sen benim günahlarımı mahfiret et. Böyle bir şey yoktu yani. Dördüncü asra kadar. Dördüncü asırda bu Fatımiler işte ümmetin başını belaya soktular. Türbeler yaptılar. Hicri dördüncü asırdan sonra Fatımiler, Rafizî Fatımiler ümmetin başını belaya soktular. Bu ümmette ilk defa türbeleri icat edenler onlar. Sonra Rafızî'ler her gittikleri yere türbe yaptılar. Burada Hazreti Ali'nin kabri var, bir türbe. Afganistan'da türbe var, Hazreti Ali'nin kabri. Burada türbe var, şurada türbe var, Irak'ta var. Bilmem, başı Mısır'da. Gövdesi Hazreti Hüseyin'in Irak'ta, başı Mısır'da. Başı Irak'ta, gövdesi Mısır'da. Böyle. Bütün dünyaya türbe doldurdular. Alimlerine, şeyhlerine, imamlarına. Sonra sofiler gördüler, beğendiler. Sizde büyük alim yok, sizde büyük alim var, bizde yok mu? Bizdeki daha büyük diye, daha büyük türbe yaptılar. Dört mezhebin arasına da yayıldı. Böylece alemi türbe sardı. Allah muhafaza daha sonra da türbelere yalvarma, uluhiyette şirk yayıldı. Ama daha evvelki devirlerdi, o dördüncü asırlardan önce bu manada uluhiyette şirk git kabre secde et, ölüden yardım iste, Abdülkadir Geylani'ye seslen. Böyle bir şey yoktu. Ne vardı? Allah'ın kelamı meselesinde tartışma vardı. Allah'ın sıfatları meselesinde tartışma vardı. İsim ve sıfatlar meselesinde kıyamet koptu. İsim ve sıfat tevhidi azim bir şeydir. Büyük bir şeydir. Ve bu ümmetin o eski saydığımız büyük imamları var ya Sayıyoruz İmam Ahmet, İmam Malik, İmam Süfyan, İmam Evza'i Bunlar hem hangi savaşın mücahidi? İsim ve sıfat tevhidinin savaşının mücahitleri. Bunlar ona, o, o babda savaştılar. O babda cihad ettiler. E, bunların en son gelen büyük mücahidi ve geçmişin, selefin, bütün isim ve sıfat babındaki ilimlerini toplayan, cem eden, neşreden, ayağa kaldıran Şeyhülislam İbni Teymiye ve onun talebesi İmam İbni Kayyım El Cevziye Rahmetullahi Aleyhim adır. Bu ikisi hususen Allah'ın isimleri ve sıfatları noktasında çok büyük bir cihat meydana geldiler. Eşek Muhammed bin Abdülvahhab geldiğinde ise millet dinle, imanla yani tevhid, şirk bunları bilmiyorduk. Genel bir tekrar ile Fatiha suresinden neler öğrendik? Bu tekrar ile haftaya sonlandıracağız.